Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve ala Resulillah. Çok değerli kardeşlerim, alemlerin yüce Rabbine hamd ederek başladığımız bir sohbette yine beraberiz. Cenabı ı Hak Hazretleri sohbetimizi faydalı kılsın, amellerimizi yüce dergahında makbul eylesin. Dualarımızı kabul buyursun. Güzel günler geçiriyoruz. Bu güzel günleri hakkımızda Ahiret azığı kılsın inşallah Rabbimize sonsuz hamd ve senada bulunduktan onun bütün nimetlerine hesapsız şükürlerle şükrettikten sonra aleyhissalatu vesselam Efendimiz hazretlerine sayısız salat ve selamımızı arz ediyoruz bu güzel günde değerli kardeşlerim inşallah önümüzdeki pazar akşamı biliyorsunuz Miraç gecesi bugün şöyle beraberce Gönül alemimize, gönül iklimimize yumulacağız ve de 1400 yıl evveline, 14 asır evveline döneceğiz ve de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber Mekke semalarında alehis salatu ve selamla birlikte Miraç etmeye çalışacağız inşallahü rahman. İnşallah. Tabii Miraç hadisesi muhteşem bir hadise, muazzam bir hadise, çok önemli de bir hadise. Ama Zamanımızın el verdiğince kısa süre içerisinde böyle hani çiçek, küçük çiçek demetleri halinde ana noktalara temas ederek miraç konusunu bir daha hatırlamaya çalışacağız. Belki zaman biraz erken olacak ama gönüllerimizi hazırlama vesile olur inşallah diye düşünüyorum. Pazar güne gönlümüzü hazırlarız. O gün, o gün... Camilerimizde, mevlütlerle, hocalarımızla beraber oluruz. Ve gecesini de inşallahurrahman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleriyle beraber Rabbimizin huzurunda geçiririz. Dediğim gibi değerli kardeşlerim, şöyle eskiye gitmek istiyor insan. O günleri hatırlamak ve o muhteşem hadiseyi yad etmek için. İsra ve Miraç hatırası hadisesi denildiği zaman tabi bir defa akla gelen en önemli konu insanlık tarihi içerisinde resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yalnızca sadece onun mazhar olduğu bir nimet akla geliyor. Düşünebiliyor musunuz? Diğer peygamberler de dahil başka hiç kimse bu nimete mazhar olamamış bu şerefe erişememiş İnşallah kısaca Musa Aleyhisselam'ın hatırasına da inşallah geçen seneki gibi Efendim temas edeceğim. Ama mirac denildiği zaman dediğim gibi peygamberler de dahil hiçbir beşerin erişemediği bir nimet akla geliyor. Rabbim bize de gönül alemlerinde miraclar lütfetsin diye dua ediyoruz. Dua ediyoruz doğrusu miracın bize kapalı olan yönleri var. Tam anlayamadığımız yönleri var. İzah edemediğimiz yönler var. Rivayetlerde de çelişkiler var bazı yönleriyle. Onun için Rabbim diyorum bizi cennette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olma şerefine eriştirsin de kafamızdaki soruları ona soralım ve Miraç hadisesini cennette ondan dinleyelim rahman. Ama kitaplarımızda nakledildiği, bize aktarıldığı kadarıyla Hocalarımızdan dinlediğimiz kadarıyla ki küçüklüğümüzden beridir ben hatırlıyorum Miraç geceleri eskiden daha güzel, daha güzel toplantılar oluyordu. Böyle camiler daha çok hınca hınç doluyordu, daha güzel mevlütler oluyordu. Bilmiyorum dünya e, yozlaşıyor, o yönüyle biz de zaafa uğruyoruz? Evet e, bundan bir 15-20 yıl evveline göre daha güzel belki programlar falan oluyor değerli kardeşlerim ama... Yok doğrusu insanın gönlü daha ciddi daha güzel programlar istiyor. Cenab-ı Hak gazeteleri lütfetsin inşallah. Ama sözü fazla uzatmadan bu noktada hemen ben dediğim gibi o günün dünyasına o günün Mekke'sine bir geri gitmek istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi peygamberliği kabul etmiş. Peygamberliği yüklenmiş daha doğrusu. Risalet vazifesi başlamış anlatıyor insanlara ama kabul eden yok kabul eden yok. Mekkeliler maalesef direniyorlar. Tabi ayaklarının altından kayıp giden çok şey var. Saltanat var, para var, şöhret var. Allah korusun nefsin arzuları var, kötülükler var, çirkinlikler var. Hayatlarındaki birçok şey eğer Resulullah'a tabi olacak olsalar, bugünün insanların çılgınlıkları da ondan. Değerli kardeşlerim, bugünün birçok insanının çılgınlığı da ondan. Hak ve hakikat karşısında gerçeklere düşman olanlar inanın böyle menfaatleri ellerinden gittiği için, ayaklarının altından birçok şeylerin kaydıklarını gördükleri için aman neler söylüyorlar, neler söylüyorlar. İşte Türkiye şuraya gidiyor, şöyle oluyor, böyle oluyor filan. Efendim 14 asır evvelinin karanlığını getirecek bu adamlar filan falan filan. Ne'ûzübillah ah o aydınlık. O güneş bir daha dünyanın üzerine bir doğsa da biz bir görsek. Gözleri, gönülleri, dünyayı ve ahireti aydınlatan güneş. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri insanları tevhide çağırıyor. Kur'an'a çağırıyor. Bir olan Allahu Zülcelal Hazretlerine kulluğa çağırıyor. Öyle ki Allah'a kul olun bütün kulluklardan. Kurtulun. Allah'a kul olun. Bütün esaretten azad olun. Ama dediğim gibi inanmadılar. Uzun süre Aleyhissalatu vesselam efendimiz Hazretleri çile çektiler. Nihayet peygamberliğin 10. yılı oldu değerli kardeşlerim. Aleyhissalatu vesselam efendimiz Hazretleri 50 yaşına biliyorsunuz 40 yaşında peygamber olmuş peygamber olmuşlardı. 50 yaşına geldi Aleyhissalatu vesselam Sallallahu aleyhi ve sellem bir senede 50 yaşında bir senede peygamberliğin 10. yılında hem Hazreti Hatice annemizi hem de dedesi Ebu Talib'i kaybetti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüldüler. Çünkü ikisi de Allah'ın Resulü'nün en ciddi dayanaklarından sarıldığı ve dayandığı direklerden ve ana ana efendim, onun için sığınılacak yerlerden ikisiydi. Hatice annemiz Resulullah'a teselli ediyor. Ona ona o büyük asaletiyle, muhteşem, muazzam asaletiyle her derdinde, her konuda, her meselesinde yardımcı oluyor. Dedesi ise tabi o günün eşrafından, en büyüklerinden, hani e, kabile reisi durumunda, Kureyş kabilesinin en önde gelenlerinden, aleyhissalatü vesselam Efendimiz hazretlerinin üzerine koruyucu, muazzam, sağlam bir çatı. Buyuruyorlar ki Aleyhisselatü Vesselam, dedem vefat edinceye kadar, dedesi Abdülmü Talip, dedesi, e, sonra da amcası biliyorsunuz Ebu Talip, sürçü lisan ettim mi bilmiyorum. Dedesi 8 yaşında vefat etmişti, amcası Ebu Talip. Şimdi söz ettiğim amcası Ebu Talip, Ebu Talip vefat edinceye kadar Mekkeliler, Kureyşliler bana hiçbir kötülük yapamadılar diyor. Amcası Ebu Talip. Biraz evvel sözü lisan ettimse düzeltiyorum belki farkında olmadan. Böyle tarih eskiye kayınca hani babasının annesinin vefatından sonra Resulullah'ın üzerinde dedesi var sonra amcası var ya. Ebu Talip ve Hazreti Hatice annemiz peygamberliğin 10. yılında amcası Ebu Talip peygamberliğin 10. yılında vefat edince sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüldüler. O güne kadar iman etmiş olan müminler çok üzüldüler ve o yıla amül hüzün hüzün senesi, keder senesi adını verdiler Müslümanlar. Ey Sallatü Vesselam Efendimiz Hazretleri çok üzüldüler dediğim gibi. Ondan sonra Mekkeli müşrikler şımarmaya başladılar. Çılgınlaştılar. Peygamber Efendimiz üzerinden amcasının koruması alınmış oldu Ebu Talib'in. Hatta Kabe'nin karşısında sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyor getiriyorlar üzerine çok özür diliyorum insan söylerken utanıyor değerli kardeşlerim hayvanların hayvanların kestikten sonra karnından çıkardıkları o kirli şeyleri kanlı şeyleri getiriyorlar aleyhissalatü vesselamın üzerine koyuyorlardı. Resulullah'ın başına toprak saçıyorlardı işte orada burada testi kırığı şu bu ne varsa onları atıyorlardı. Bir gün ve Vesselam'ın başına toprak saçmışlar. Kızlarından biri hem babasının başını temizliyor hem de ağlıyordu. Korkma evladım üzülme ağlama dedi Aleyhissalatü Vesselam. Belki Fatıma annemiz ismini vermemiş İbni Hişam siretinden. Ee, hem temizliyor hem de ağlıyordu. Korkma ve üzülme yavrucağızım. Allah'ın izniyle babana hiçbir kötülük yapamayacaklar. Ama değerli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi daha değişik, daha ciddi sıkıntılar görmeye başladılar. Müşrikler azıttılar. Böyle çirkinlikleri ilerlettiler. Acaba dedi sallallahu aleyhi ve sellem asıl arz edeceğim şu. Taif'e gitsem, Taif'teki insanlara bir dinimi anlatsam onlar bana yardımcı olurlar mı ki? Rivayetlere göre Zeyd ibn Harise'yi de yanına alarak aleyhissalatu vesselam Taif'e gittiler. Taif'te Sakif kabilesi vardı. Sakifliler vardı. Onlar Aleyhissalatu vesselam Efendimiz hazretlerini böyle aldılar. Üç büyük bir de Mekkelilerden bir hanım cihaz Sakif kabilesinin ileri gelenlerden üç büyük kardeş oturmuşlar. Resulullah'ı dinliyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine söyle bakalım Muhammed ne diyorsun? Aleyhissalatü vesselam kendisinin ahir zaman peygamberi olduğunu, bu o putların batıl olduğunu, bir olan Allah'a ibadet etmeleri gerektiğini yani İslam'ı anlattı onlara. Birisi küstahlıkla dedi ki, eğer senin bu söylediklerin doğru ise ben Kabe'nin örtüsünü yırtayım. Bir başkası, bir başkası sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri e ona İslam'ı tebliğ edince Allahu Zülcelal Allah senden başka gönderecek peygamber bulamadı mı dedi. Üçüncü kardeşleri yemin etti ki ben seninle konuşmayacağım. Bunun gibi çok çirkin çok çirkin bir tavırla karşıladılar Ali Aleyhissalatu vesselamı. Zamanın dar olduğu için çok kısa arz ediyorum değerli kardeşlerim. Ama sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüldü ve dedi ki kabul ederseniz ne ala. Kabul etmezseniz kimseye söylemeyin. Aramızda kalsın bu durum. Fakat maalesef Kölelerine ve ayak takımı diyeceğimiz sefih insanlara söylediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bildiğiniz gibi maalesef taşlattılar. Aleyhissalatu vesselamın bütün vücudu kan revan içerisinde kaldı hocalarımız hep anlatıyorlardı. Ayak kanlarla dolu. Zeyd ibn Harise engel olmak istiyor. Atılan taşlara, kemiklere, keseklere engel olamıyor. Perişan bir halde Ali sallatü vesselam, Rabia'nın oğulları, Utbe ve Şeybe'nin bahçesine sığınmak mecburiyetinde kaldılar. Değerli kardeşlerim, kardeşlerimiz zaman verdiler. Bir reklam arası olacakmış. Ondan sonra o bahçede Resulullah'ın yaşadığı birkaç ufak tefek hatı küçük hatıra var, tatlı hatıra var. Onları arz edeceğim sizlere inşallah. Ve de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir ilticası var, bir nazlanması var orada. İnşallah onu paylaşacağız. Sonra da oradan İsra ve Miraç hadisesine geleceğiz. Konuyu bağlamaya çalışacağım rahman. Ama şimdi kısa bir ara diyoruz efendim. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri, değerli kardeşlerim. O ciddi sıkıntı, o ciddi çileden sonra dedim ya Utbe ve Şeybe'nin Rabia'nın oğullarının bahçelerine sığınır. Utbe ve Şeybe orada Peygamber Efendimiz'in o perişan halini görürler. İnanmadıkları halde tabi insandırlar, merhamete gelirler. Ve de, ve de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin orada bir ilticası var. Bir nazlanması var Cenab-ı Hak Hazretlerine. Doğrusu çok tatlı bir niyaz. Çok hoş bir iltica. Öyle olunca size onu bir kısaca arz etmek istiyorum. Sonra inşallah İsra ve Miraç hadisesine hatırasına geçmiş olacağız. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri o perişanlığın içerisinde o yorgunluğun içerisinde biraz evvel arz ettim ya mübarek vücudu kanlar içerisinde kalmış ayakkabısı Ayakkabısı kanla dolmuş. Babamın sohbetlerinde duymuştum değerli kardeşlerim. Buyurmuşlar ki Ali salatül Efendimiz Hazretleri kardeşim Musa’nın bir ömürde çektiği çileyi ben yalnız sadece Taif seferinde çektim. O kadar çile çekmiş. O kadar sıkıntı. Halbuki ondan sonra Bedir harbi, Uhud harbi, Hendek harbi, diğer Efendim Mekken’in fethi diğer Huneyn gazası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çektiği çileler, sıkıntılar biraz evvel arz ettim. Bütün bunların yanında buyuruyorlar ki aleyhissalatü vesselam kardeşim Musa'nın bir ömürde çektiği çileyi sadece ben Taif seferinde çektim. Yani bu din bize böyle kolay gelmedi. Biz bugün çok rahat yaşıyoruz. Çok çok yani hani miras yedi derler ya Anadolu'da Olsa da olur, olmasa da olur gibi ciddiyetle konular üzerine durmuyoruz gibi ama allah Zülcelal Hazretleri bu muhteşem nimetin, bu muazzam nimetin yokluğunu bize göstermesin rahman. Değerli kardeşlerim yoksa dünyamız da mahvolur, ahiretimiz de perişan olur. Aleyhisselatü Vesselam o sıkıntının, o kederin arasında şöyle nazlanıyormuş. Allahümme ileyke eşku da'fe kuvveti. Vakille tahilleti, vahvani alen nas. Ya Rabbi, sana zayıflığımı arz ediyorum, zayıflığımdan şikayet ediyorum. Bu insanların karşısında bir şey yapamadım, çaresizliğimi sana duyuruyorum ya Rabbi, vakille tahilleti, vahvani alen nas. İnsanların bana yaptıkları bu kötülükleri sana, sana şikayet ediyorum ya Rabbi. İnsanlar beni hiç kale almıyorlar, insanlar beni dikkate almıyorlar, insanlar beni küçük görüyorlar, tahkir ediyorlar ya Rabbi onlara karşı da gücüm yok. Yapabileceğim bir şey yok. Hani Nuh aleyhisselamın veya Lut aleyhisselamın o melekler geliyorlar evine. Orada da çok tatlı bir ifade var Kur'an-ı Kerim'de. Melekler evine geliyorlar. Lut aleyhisselam gelenlerin melekler olduğunu bilmiyor henüz daha. Ahlaksızlar kapısının önüne hemen doluşuyorlar. Diyorlar ki ya ey Lut işte senin evine misafirler gelmiş. Onlara çok özür diliyorum ama Kur'an'da anlatılan bir kısa hikaye. Onları bize verir misin? Yahu diyor beni ne olur misafirlerime karşı rezil etmeyin, utandırmayın, perişan etmeyin beni. Evlenmek istiyorsanız veya işte tertemiz nikah etmek istiyorsanız kızlarım var onları size nikah edeyim. Yok diyorlar sen bizim ne demek istediğimizi iyi anlıyorsun ve bizim istediğimizi biliyorsun. Orada Luhut Aleyhisselam'ın böyle yalvarması var. Ah diyor yapabileceğim bir şey olsa, şunlara karşı elimden, elimden bir şey gelse, dayanabileceğim bir güç olsa... Ama melekler kendisini rahatlatıyorlar. Onun gibi sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yalnızlıktan şikayet ediyor. Eşkü dağfe kuvveti. Ya Rabbi zayıflığından sana şikayet ediyorum. Bir şey yapamamış. Dinimizle alay etmişler. Cenab-ı Hak Hazretleri senden başka peygamber göndere peygamber gönderecek de senden başka adam bulamadı mı demişler. Aleyhissalatü vesselam ile dinimizle, Kur'an'ımızla alay etmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi yalnız henüz. Henüz İslam zayıf, Müslümanlar az. Ali vesselam efendimiz Hazretlerinin yapabileceği bir şey yok ve onun için böyle nazlanıyor Rabbimize. Ya Rabbi, insanlar beni aldırmış etmiyorlar. Beni küçük görüyorlar, tahkir ediyorlar. Sana şikayet ediyorum ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. en Rabbul Müstazafin. Sen zayıfların, müstezafların Allah'ısın. Sen onların Rabbisin. Bugün de öyle, dün de öyleydi, gelecekte de öyle olacak. Tabi Cenab-ı Hak Hazretleri bazen kullarını çilelere tabi tutuyor. Bazen yokluk veriyor, bazen darlık veriyor, bazen sıkıntı veriyor, bazen hastalık veriyor. Ki şımarmayalım diye, çılgınlaşmayalım diye onlara sabredelim diye resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bakıyoruz değerli kardeşlerim çileler dolu, sıkıntılar dolu yokluk var, fakirlik var yani fakirlikten kastım, yiyecek bir şeyler yok zaman zaman sizlere arz ediyorum Rabbimize böyle böyle nazlanıyor sen zayıfların Mevlasısın Rabbısın ya Rabbi, ve ente Rabbi sen benim de Rabbimsin nazlanmanın güzelliğine bakınız teküleni. beni kime bırakıyorsun ya Rabbi Beni kime terk ediyorsun Allah'ım? İlâ ba'ydin yetecehemuni. Beni istemiyorsun da kendinden mi uzaklaştırmak istiyorsun? Beni uzağa mı atıyorsun? Beni yüze zatından uzak mı kılmak istiyorsun? Beni kendi halime mi terk ediyorsun? Em ilâ adûvil mellektehu emri. Bütün işimi kendisine havale ettiğin düşmanların eline mi bırakıyorsun beni ya Rabbi? Ya Rabbi beni, beni bu düşmanlara mı terk ediyorsun? Yüce zatından uzaklaştırmak mı istiyorsun? Bu ne hal böyle? Fakat sanki toparlanıyor aleyhissalatü vesselam. اِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيْيَ غَضَبٌ فَلَا اُبَعْلِي وَفَقَتْ يَا Eğer bana gazap etmemişsen, bu verdiğin çile ve kederleri gazabından değil de rahmetinden vermişsen, fela ubali Aldırış etmiyorum ya Rabbi. وَلَاكِنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ اَوْسَعُلِي ''Ve fakat ya Rabbi afiyetin benim için daha iyidir, daha güzeldir. Ben afiyetini iltica ediyorum. Bu sıkıntılardan sana şikayet ediyorum ya Rabbim ve bana afiyetini ihsan etmeni, lütfetmeni iltica ediyorum. Afiyet benim için daha iyidir.'' Hani daha evvel siz değerli kardeşlerime ben arz etmiştim ya, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretlerine amcası sormuştu da Abbas, ''Rabbimden ne isteyeyim ya Resulallah?'' Sallallahu aleyhi ve sellem afiyet iste afiyet iste afiyet iste amcacığım. Üç sorusunda da, üç ayrı zamanda, üç ayrı sorusunda da afiyet istememizi istemişti Aleyhisselatü Vesselam. Kendisi de burada afiyet istiyor. Değerli kardeşlerim biz zayıf insanlarız, biz aciz kullarız. Ya Rabbi bize lütfunla muamele et, bize kereminle muamele et, bize ihsanınla muamele et, bize afiyet ver diye dua edecekmişiz. Medine'de vefat etti bir büyüğümüz vardı da bu afiyet sözü açıldığı zaman hep onun sözünü hatırlarım değerli kardeşlerim. Bizler aciz kullar olarak Rabbimizden hep afiyet istemeliymişiz. Kulun cenabı gazetlerinden Hak çile ve keder istemesi küstahlık olurmuş. Biz kimiz de? Biz kimiz de o sıkıntılara katlanacağız. Zaten bugünün halini, bugünün insanların durumunu biliyoruz. Öyle olunca Rabbimizden hep afiyet isteyeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Rabbimizden afiyet iltica ediyor. وَلَكِنَّ اَفْيَتَكَ هِيَا وَسَعُلِي Afiyetin benim için daha iyi ya Rabbi. Ne olur bana afiyet ver. اَعُوذُ بِنُورِ وَجَيْكَ الَّذ۪ي اَشْرَكَتْ لَهُ الظُّلُمَاتِ Bütün karanlıkları parçalayan ve bütün karanlıkları aydınlatan Yüce zatıyın, yüce veçiğin nuruna sığınırım Allah'ım. Ki o, o, o, o, senin yüce zatıyın nuru, o nur, o nur ile vasale عَلَهِ amru dünya ve عَحِرَةً Dünyanın ve ahiretin işleri ancak onunla salaha erer. Onunla güzelleşir, onunla bereketlenir, onunla işler yoluna girer. Ben o nura, senin yüce zatının nuruna, yani yüce zatına sığınıyorum ya Rabbi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri o kadar gücüne rağmen o kadar sabrına rağmen o, o Risaletin verdiği nura rağmen artık düşününüz. Şu ifadeler Aleyhisselatü Vesselam'ın çektiği çileyi bize çok iyi anlatıyor değerli kardeşlerim. Yani sallallahu aleyhi ve sellem düşünebiliyor musunuz? Resulullah böyle söyler mi? Çok sıkılmasa efendim çok çile çekmese beni kime terk ediyorsun ya Rabbi diyor. İlâ men tekulini beni kime bırakıyorsun? Erizatından mı uzaklaştırıyorsun? Benim işimi bir düşmana mı havale ediyorsun ya Rabbi? Demek ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretleri çok ciddi sıkıntıya düşmüşler o anda değerli kardeşlerim. Yüce zatına sığınıyorum ya Rabbim. Min ente zilebiy gazabından başıma üzerime bir gazabın gelmesinden yahut bana bana kızmandan öfkelenmenden yüce zatına yüce zatının nuruna sığınıyorum ya Rabbi. Biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hali gibi bütün çilelerde, bütün kederlerde Rabbimize sığınalım, Allah'a sığınalım. Değerli kardeşlerim dünya biliyorsunuz değişik bir dünya oldu. Çilelerle, kederlerle, streslerle dolu bir dünya oldu. Kardeşlerimiz dua diyorlar. Geçenlerde de ifade etmiştim. Hocam ne olur şöyle bir çilemiz var, böyle bir sıkıntımız var. Hocamıza söyleyin babamı kastederek. Bize dua etsin ne olur diyorlar değerli kardeşlerim işte bu duaları öğrenelim. Bunlarla biz de Rabbimize iltica edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi biz de Rabbimize yalvaralım. Nihayet şöyle söylüyor ayi vesselam. Lekel utba hatta tarda. Sen razı oluncaya kadar ben senin kulun olacağım. Kullukta devam devam edeceğim. Lekel utba hatta tarda. Lekel utba hatta tarda. Kulluk sana İbadet sana, bütün bütün yaptığım her işim, amelim, bütün bütün işlerim senin için, ta ki sen razı oluncaya kadar, ta ki sen, hani valesev feyot diye kara kafetar daha da müjde etmiştik ya, sen razı oldum deyinceye kadar her şeye rağmen, bütün çileye, bütün sıkıntıya, bütün kedere rağmen ben sana kul olma devam edeceğim. Vela power kuvvete kuvvet Senden başka güç sahibi, Senden başka kudret sahibi yok ya Rabbi. Güç de senin, saltanat da senin, kudret de senin, öyleyse sana sığınıyorum ya Rabbi. Değerli kardeşlerim şöyle de bir latifesi var. Resulullah böyle nazlanıyor. Biraz evvel söyledim ya, Utbe ve Şeybe aleyhissalatü vesselam Efendimiz o halini, perişan halini görmüşler. Resulullah'ın belki bu ilticasını dinlediler merhamete gelmişler. Yanlarında kendilerine hizmet eden Addas adında, Addas adında bir Hristiyan köle var, hizmetçi var. Diyorlar ki şuradan biraz üzüm topla. Üzüm mevsimi Taif'in ve Medine'nin çok güzel üzümleri olur. Hele Medine'nin muhteşem beyaz bir ince kabuklu çekirdeksiz bir üzümü vardı değerli kardeşlerim. İnanın böyle dünya çapında bir üzümdür. Cenab-ı Hak Hazretleri işte bu günlerde bundan sonra, bundan sonraki zamanlarda şöyle ağustos ayında falan umre yaparlarsa kardeşlerim mutlaka tadına bakmayı ihmal etmesinler. Bir tabak üzüm al şuradan Muhammed'e ikram et dediler. Addas getirdi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne koydu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri mübarek ellerini uzattılar ve Bismillah diyerek oradan küçük bir parça aldılar. O Addas dedi ki, Allah'a yemin olsun ki ben buranın ahalisinden bu sözü hiç duymadım. Hiçbirinin besmele çektiklerini, Bismillah dediklerini duymadım. Siz kimsiniz? Bu söz buranın ahalisinden değil. O böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgilenince ve vesselam da onunla ilgilendi. Peki sen kimsin? Nerelisin? Ve dinin ne? O dedi ki ben Hristiyanım. Bunlar gibi puta tapmıyorum. Ve de ben Ninovalıyım. Ninova bugünkü bugünkü Musul şehri. Rivayetlere göre değerli kardeşlerim hani bizim Irak'la aramızdaki hudut Musul şehri var ya. Addans oralıymış. Ben dedi Ninovalıyım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki 10 Ninova salih kardeşim mübarek insan salih insan Yunus ibni Mettan'ın şehridir değil mi? Adda sayret etti. Sen Yunus Yunus'u nereden biliyorsun? Yunus Aleyhisselam, Yunus peygamber. O benim kardeşimdir buyurdu Aleyhissalatu vesselam. O benim risalette, peygamberlikte kardeşimdir. O da Allah'ın peygamberiydi, ben de peygamberim. O Addas bunun üzerine resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme iman etti ve İbni Şam Siret'inde, Siret adlı kitabında yani Resulullah'ın hayatını anlattığı o çok kıymetli tarih kitabından aynen şöyle diyor. Addas Resulullah'ın peygamberliğini duyunca üzerine kapandı, değerli kardeşlerim, üzerine kapandı. Fe ekebba ala sallallahu aleyhi ve sellem, başını ellerini ve ayaklarını öpüyordu. Hani geçenlerde bir vesileyle söylemiştim ya bugün yeri geldi aktarıyorum hani büyüklerin elleri öpülür mü? Geçen haftaki sohbetimizde yine geçmişti. Addas Resulullah'ın üzerine kapandığı başını öpüyordu, ellerini öpüyordu. Hatta ve kademeyi İbn Hişam aynen böyle aktarıyor. Resulullah'ın ayaklarını öpüyordu. Ve iman etti Resulullah'a teslim oldu. Niye bu hatırayı anlattım, niye bu hadiseyi anlattım Miraç hadisesinin önünde, değerli kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif seferinde çok çile çekti, çok sıkıntı çekti İşte anlatmaya çalıştım, ifade etmeye çalıştım Bir peygambere değil, bir insana reva görülmeyecek kötü hareketleri Reva gördüler Taifliler maalesef O günkü Taifliler, Sakifliler Ve aleyhissalatü vesselam Büyük çilenin sonunda, bu büyük sıkıntıdan sonra, belirli bir, kısa bir süre sonra İsra ve Miraç şerefine nail oldular. Şunu vurgulamak istiyorum. Cenab-ı Hak Hazretleri bazen çile verir, bazen keder verir, bazen sıkıntı verir, bazen rahatsızlık verir ama inanan kuluna arkasından mutlaka büyük bir mükafat ihsan eder. Bir çileye duçar olursunuz ama inanın Belki de o çileye sabrederek Cenab-ı Hak Hazretlerine daha güzel kul olursunuz. Bir hastalık sizi belirli bir süre yatağa bağlar belki ama İslam büyükleri de öyle söylüyorlar. Yataktan kalkarken bazen annenizden doğduğunuz günkü gibi tertemiz kalkarsınız. Yine Rabbimizden afiyet isteyeceğiz. Yine Rabbimiz bize sağlık sıhhat versin diye dua edeceğiz değerli kardeşlerim ama hastalık geldiği zaman, çile geldiği zaman, sıkıntı geldiği zaman Sabredeceğiz ve de unutmayacağız. Cenab-ı Hak Hazretleri mümin kullarına mutlaka lütfuyla, ihsanıyla ve ikramıyla muamelede bulunur. İşte, işte o çileler, o sıkıntı, o taif yorgunluğu, çilesi, kederi Resulullah'a miraç neşesini, miraç ihsanını ve ikramını getirdi. Bir gün sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri rivayetlere göre bir rivayette, Kabe-i Muazzama'nın altın oğlunun altında hatimdeydi. İbni Hişam'ın anlattığına göre, İbni Hişam artık biraz evvel arzettim sizlere, meşhur İslam tarihçisi, e, Siret adlı peygamberimizin hayatını anlatan kitabıyla meşhur, öyle güzel iki cilt, kalın iki cilt halinde Arapçası değerli kardeşlerim. Tahmin ediyorum Türkçesi de vardır, arzu eden kardeşlerim alıp okuyabilirler. Mühim bir tarih kitabı, bizim için bizim için çok kıymetli, çok değerli Resulullah'a anlatıyor bize çünkü. Orada anlattığına göre Ali salatü vesselam efendim hazretleri halasının Ümmü Hanime'nin evindeydiler. İstirahat ediyorlardı. yasa namazından sonra istirahat ediyorlardı. Daha Mekke dönemi, hicret gerçekleşmemiş. Ali salatü vesselam efendim hazretleri Mekke'deler. Geceleyin Cebrail aleyhisselam gelerek kalk ya Resulullah dedi. Kalk. Bu gece bu gece istirahat gecesi değil. Bu gece aşıkın maşuka kavuşma gecesi. Bu gece vuslat gecesi. Hatta hatimde olan e, rivayete göre ben, bana diyor bir dokunan oldu. Kalktım. Baktım kimseyi göremedim. Tekrar yattım. Resulullah tekrar birisi beni kaldırmak istedi. Kalktım oturdum. Baktım etrafta kimse yok. Tekrar yattım. Üçüncü defasında baktım ki Cibriyıl kardeşim. Cebrail Aleyhisselam gelmiş. Kalk ya Resulullah. Aleyhisselatü Vesselam'ı kaldırdı. Bazı rivayetlere göre mübarek sadrini yardı yeniden kalbini çıkardı. Yeniden zemzem suyuyla hani çocukluğunda bir olmuştu ya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretlerinin yeniden böyle kalbi Muhammedi'yi zaten nur olan kalbini nurlar ziyade ederek yeniden pırıl pırıl hale getirdi. Böyle manevi bir ameliyat. Değerli kardeşlerim Asım Köksal hocamızın Allah rahmet etsin. Rabbim kabrini cennet etsin. Zaten cennettir. Cennetteki makamın âliyesin. İslam Tarihi adlı kitabından da okumanızı tavsiye ederim. Bu konuda özel Efendim hatıralar var. Mesela Elmalham Efendinin İsra e, ve su e, Efendim Suresinin başındaki ayeti kelimelerin izahını okumanızı tavsiye ederim. Diğer tefsirlerimize bakmanızı tavsiye ederim. Ali ve Vesselam'ın hayatını anlatan bütün eserlerde ne kadar çok eser var şimdi. Hepsinden böyle her birinin ayrı tatlı bir anlatımı var. Okumanızı tavsiye ederim miraç hatırasını ve hadisesini. Değerli kardeşlerim kalktım diyor. Cebrail aleyhisselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne Burak denilen o cennet atını getirdiler. Cennet atı diyorum, Burak adı. Sallallahu aleyhi ve sellem beyazdı diyor. Merkepten biraz daha büyük, attan biraz küçük, böyle orta hayvan ama öyle tiz bir hayvan ki böyle sanki bir küheylan böyle uçmak için fırsat kolluyor Aleyhisselatü Vesselam o kadar süratli ki diyor, gözünü gördüğü yere adımını, gözünün gördüğü yere atıyordu. Yani öyle, öyle süratli bir hayvan, Uçur, uçururcasına Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Mescid-i Aksa'ya götürmek üzere hazır. Orada şöyle bir latife var. Burak böyle biraz geri çekildi Aleyhisselatü Vesselam tam bineceği zaman. Cebrail Aleyhisselam derhal elini koydu... Ve ne yapıyorsun ya Burak dedi, ne yapıyorsun? Allah'a yemin ederim ki ne geçmişte böyle bir hayırlı insan senin üzerine bindi, ne de bundan sonrası binmeyecektir. Muhammed'den daha hayırlısı senin sırtına binmiş olamaz, mümkün değil. Ne bu suyi eder? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle latifeler var. Hayvancağız terliyor ve Resulullah'ın önüne böyle büyük bir edep ve saygıyla gelerek buyurun ya Resulullah demek istiyorum. Hani mutasavvife bu hali şununla yorumlarlar, tevil ederler değerli kardeşlerim. Cebrail diyor ki lisanı haliyle ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bir söz almak istedim. Sırat köprüsünü geçerken de ne olur benim sırtımda geçsin diye isteyecektim ama sen fırsat bırakmadın ya Cibril diyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçerken cennete, cennete de nasıl şimdi Mekke'den Mescid-i Aksa'ya benimle gidiyor, cennete giderken de ne olur benim üzerime binsin bu sözü almak için böyle biraz geri çekildim ama edep ve hayasından, utancından hayvancağız Burak terledi diyor kitaplarımız. İbn-i Hişam'da da aynı kayıt var değerli kardeşlerim. Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Burak'ın üzerine bindiler. Ve o hani dedim ya adımını gözünün gördüğü yere atıyordu. O süratle tepeler geçildi, vadiler geçildi, dağlar aşıldı, ovalardan geçildi. Tamam efendim Ezrak Vadisi'nden geçildi, her şahseniyyesinden, tepelerinden, vadilerinden hep böyle uçularak geçildi ve Mescid-i Aksa'ya, kudüs Şerife gelindi. Ayet-i Kerime'nin, ifade ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke-i Mükerreme'den Mescid-i Aksa'ya gelişi mucize bir hal. Rabbimizin bir lütfu değerli kardeşlerim. Ve de alimlerimiz diyorlar ki buraya kadar olan kısım ayetle anlatıldığı için inkar eden kafir olur. Çünkü Rabbimiz İsra suresinin başında estağfirullah. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezî bârakna havlehu linuriyahu minâyâtina innehu huve semî'ul basîr <gülüyor> buyuruyorlar. Rabbimiz böyle buyuruyor. İsra ve Miraç hadisesini iki bölüme ayırıyoruz. İsra gece yürüyüşü yani bu İsra suresinde anlatılan bölüme İsra hadisesi Kudüs-ü Şerif'ten e, Mescid-i Aksa, Aksa'dan sonraki semalara orucu da, orucu da Miraç hadisesi olarak iki, de, iki kısımda böyle tahlil ediyoruz değerli kardeşlerim. İsra hadisesi inkar asla götürmez. Tabi Elinoğlu değişik yorumlar yapıyor kendine göre. Diyor ki işte Mescid-i Aksa o zaman Mekke'nin kenar mahallelerinde bir mescid idi. Cebrail aleyhisselam aldı, peygamberimizi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem oraya götürdü. Bunu Müslümanlar söylüyorlar ha, profesörler söylüyorlar. Böylelerine daha dün akşam babamı vazla dinliyordum, profesörlere takılıyor da bunlar diyor profesörler değil profesörler diyor. Yani ilahiyat profesörlerinden böyle bu meselelere takılanlar var. Rivayetlerin çelişkili olduğu yerde hadi neyse ama ayeti kerimenin üzerinde nasıl keyfi bir yorum yapılabilir ki değerli kardeşlerim? Rabbimden iltica ediyorum bizi lütfuyla keremiyle razı olduğu çizgide daim kılsın da şaşırtmasın inşallah şaşırtmasın. Artık insanlar yani isimlerinin başında koca koca profesör doktor diye isimler var yazılmış koca koca bunlar bunlar yani ilahiyat sahasında da olabiliyor bu hadisini inkar ediyor Müslim'de gelen bir hadisi şerifi asılsızdır diyor mevzudur diyor tarihe mal olmuş bu hadiseler için yani 1400 yıldır Müslümanların birbirlerine anlattıkları ve kandil gecesi olarak efendim ihya ettikleri miraç hadisesi için çok basit bir hadisedir diyor rüyada görülmüş, geçirilmiş basit bir hatıradır diyor filan bu adamlar bu kişiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna nasıl çıkacaklar doğrusu bilemiyorum değerli kardeşlerim ama bırakın dünyayı kıyamet garip olduğu zaman aleyhissalatü vesselam öyle diyorlar yani fitneler çoğaldığı zaman kıyamet yaklaştığı zaman ne yapalım ya Resulullah o hadis-i şerifi size bir okumak istiyorum uzun zamandır ama bir denk getiremedim doğrusu Resulullah buyuruyorlar ki kulakları şınlasın babam her kendisini ziyarete gittiğimizde bazı konuları dertleştiğimiz zaman bu hadis-i şerifi bize hep böyle okur. Kısa ifadesiyle ilzem beytek ve ala khatiyetik veda da'ankel avam İnşallah hadis-i şerifi biz sizlere arz edeyim değerli kardeşlerim. Ya Resulullah kurtuluş nerede diye soruyor sahabeden bir zat evine sahip ol. Kıyamet garip olduğu zaman, kıyamet yaklaştığı zaman, efendim fitneler çoğaldığı zaman, insanlar böyle bence dedikleri zaman, Buhari hadisini, Müslim hadisini, Müttefekun Aleyh hadisi bırakıp da, hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inanmasalar bile cennete gireceklerdir diye fitneler çıktığı zaman, bu konuya da özellikle bir geleceğiz inşallah. Aciz hani kendi düşüncemiz çerçevesi içerisinde, becerebildiğimiz kadarıyla, sen evine sahip ol, ailene, çoluk çocuğuna sahip ol. Günahlarına ağla ve dilini tut, başkasının işini de bırak buyuruyor ve Vesselam. Biz de öyle yapalım inşallah. Değerli kardeşlerim maalesef yine aramız gelmiş ama ayeti kerimeye mana verelim. Ondan sonra e, Miraç hadisesine şöyle kısa, kısa bir bakalım. Rabbimiz buyuruyorlar ki, Sübhanellezi esra bi abdihi leylen, bütün 90 sıfatlardan, Münezzeh olan bütün bütün noksan sıfatlardan uzak olan o Allahu Zülcelal Hazretleri kulunu geceleyin minel mescidi'l haram ile mescidi'l aksa mescidi haramdan Mekke'den mescid Aksa'ya geceleyin götürdü ki الذي باركنا حوله Etrafını mübarek kıldığımız biraz parçalı oldu ayeti kerimenin meali anlamı etrafını Mescid-i öyle öyle Mesid-i Aksa ki ellazi barakna haulehu linuriyahu min linuriyahu kendisine ayetlerimizi göstermek için bazı ayetlerimize onu şahil kılmak için bazı nimetler onu mazhar kılmak için etrafını e, mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götürdü. İnnehu ve's-semi'ul basir O her şeyi işiten, gerçekten her şeyi işiten ve her şeyi görendir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayetin ifadesiyle Mekke-i Mükerreme'den, Mescid-i Haram'dan, Burak vasıtasıyla Cebrail aleyhisselamın eşliğinde bir gecede hatta biraz sonra ifade edeceğim inşallah çok kısa bir zamanda Mescid-i Aksa'ya geldiler. İnşallah Bundan sonrasını, dediğim gibi saatim önümde, zamanımın, dakikamın dolduğunu söylüyor. Bir ara vereceğiz, öbür arada da kısaca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin semalara orucunu, Miraç hadisesini kısaca anlatmaya çalışacağız değerli kardeşlerim. ve vesselam Efendimiz Hazretleri Mescid-i Aksa'ya gelince değerli kardeşlerim, Enbiya'nın ervahı kendisini karşılarlar. Yine kitaplarımızın kaydettiğine göre Aleyhisselatü Vesselam, orada İbrahim Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın ve diğer büyük peygamberlerin, birçok peygamberin ruhlarıyla görüşür. Nasıl bir görüşme? Tabi biz bunları dediğim gibi inşallah cennette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretlerine sorma şerefine nail oluruz. Sonra orada biliyorsunuz Peygamber Efendimiz onlara namaz kıldırdılar. Bugün yeri de belli. Araya Osmanlı dedelerimiz küçük bir kubbecik yapmışlar, küçük bir kümbet yapmışlar. Kubbetü's Sahra'nın hemen yanında Mescid-i Aksa'nın arka tarafında, geri tarafında ziyaret ettiğimiz zaman görmüştük değerli kardeşlerim. Aleyhissalatu vesselamü fehim sayesinde peygamberlere namaz kıldırınca İmamul Enbiya sıfatını da yüklenmiş oldular, kazanmış oldular. Yani peygamberlerin de imamı. Öyle olunca İnsü cinnin peygamberi, peygamberlerin imamı işte artık ne söyleyebilirsiniz söyleyin. Şairin dediği gibi haşa tanrıdır, Allah'tır demeyin, mabuddur demeyin. Onun dışında Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem için ne söyleseniz azdır diyor ya. Sonra sallallahu aleyhi ve selleme bir tefsinin içerisinde rivayetlere göre Cebrail aleyhisselam üç şey, üç, bir üç kapta, üç bardakta süt, cennet şarabı veya su ve de şerbet ikram ettiler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri sütü aldılar, tercih ettiler. Cebrail aleyhisselam, Esabtel fıtrate ya Muhammed, İslam fıtratine hidayet ettin, İslam fıtratını tercih ettin, e, İslam fıtratına yöneldin ya Muhammed isabet ettin, Cenabı ı Hak seni o tarafa doğru yönlendirdi sen ve ümmetin hidayette olacaksınız eğer diğerlerini seçseydin değişik tecelliler olabilirdi demek istedi Cebrail Aleyhisselam onun için süt dünyada da rüyada da öyle diyeyim mübarek bir nimettir, rüyada süt görmek fıtrate ve İslam'a yorumlanır. Çok güzeldir. Mesela mümkün olsa da rüyamızda ve Vesselam Efendimiz Hazretlerinin elinden süt içsek, değerli kardeşlerim. Bir zat Ravza-i Mudahari'ye girmiş. Orada böyle meczup tavırlı bir zat ayaklarını da kıbleye karşı veya Resulullah'ın Resulullah'ın kabrine karşı uzatmış böyle gözlerinde yummuş uyuklar gibi bir halin içerisinde geçerken diyor o ziyarete gelen zat geçerken halini pek hoş görmedim keşke böyle Resulullah'ın kabrine karşı ayağını uzatmasaydı filan dedim kendi kendime diyor geçtim salatu selam salatu selam okudum sonra diyor orada dalmışım Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri bana süt ikram ettiler diyor. Süt ikram ettiler, onu içtim. Bunlar e, kerameten mana aleminde olan şeyler. O, o neşenin içerisine tekrar çıkıp gelirken diyor, aynı zatkeni orada duruyordu o haliyle diyor gözleri yumulu bir halde. Geçerken bana yanından dedi ki, afiyet olsun Şeyh dedi diyor, afiyet olsun. Yani Resulullah'ın ikramı olan süte, afiyet olsun dedi diyor, çok şaşırdım, hayret ettim ve gönlümden geçen o duygudan utandım. Yani kendine bak başkasına karışma dercesine diyor bana bir nasihatte bulundu. Süt rüyada da güzeldir dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de efendim Miraç'ta sütü tercih etmişti. Bilmiyorum diğer vilayetlerde var mı Konya'mızda bazı camilerde. Benim çocukluğumdan veridir ki bu demek ki çok eski. Miraç gecesinde cami çıkışında o günkü mevlitten sonra cemaate süt ikram edilir. Size birisi süt ikram ettiği zaman reddetmeyin ve sütü sevin değerli kardeşlerim süt sevin. Ali salatullah ve efendimiz hazretleri bütün nimetlerden sonra dua ederken ya Rabbi daha hayırlısını ver diye dua ederlermiş. Süt içtikten sonra ziyade kıl Allah'ım diye buyurlarmış. Yani çokça süt ver bize. Daha hayırlısı sanki yok. Artık öyle anlaşılıyor Ali'nin ali ifadelerinden. Sonra diyor sallallahu aleyhi ve sellem Miraç denilen manevi bir asansör kuruldu orada. Artık Burak'ın işi bitmişti. Mekke'den Mescid-i Aksa'ya getirdi. Manevi bir asansör. Hayatımda o kadar güzel bir şey görmedim buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onunla diyor semalara yükseldik. Kısaca arz ediyorum. Birinci kat sema o gün hocalarımız anlatacaklar inşallah. Pazar günü özel programlar olacak inşallah. Rahman siz de onları dinleyeceksiniz. Ama ben bugünden programı bugün olduğu için hatırlatmada bulunuyorum değerli kardeşlerim. Birinci kat sema da aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri Adem aleyhisselamla selamlaştılar, merhabalaştılar. O artık kapılardan geçişlerin merasimleri var onları arz etmiyorum siz değerli kardeşlerime he melekler soruyorlardı müsaade edildi mi Muhammed'e evet Cebrail aleyhisselamla birlikte kapılardan geçiyorlar çünkü anlaşılıyor ki her semanın yedi kat semanın her birinin ayrı ayrı kendine göre bir intizamı var ve kapılarda bekçiler var geçildi Adem Aleyhisselam'ı gördü. Yaşlı, böyle umur görmüş, nur gibi bir insan, müheykel bir insan. Cennette rivayetlere göre sadece Adem Aleyhisselam'ın sakalı olacakmış. diğer erkekler sakalsız ve bıyıksız olacaklarmış. Onun için diyorum ki dünyadan Resulullah'ın sünnetiyle amel edin, sakalınızı koyun. Cenab-ı Hak Hazretleri... O, o vesileyle hepimize Resulullah'ın şefaatine nail olmayı nasip etsin inşallah. Evet böyle güzel bir kemale ermiş de böyle benimki gibi kısa değil de kemale ermiş bir sakalı da Cenab-ı Hakk hepimize nasip etsin inşallah. Resulullah'ın umarım ki şefaatine vesile olur. Efendim Adem Aleyhisselam öyle müheykel bir haliyle oturuyor. Sağına baktığı zaman seviniyor soluna baktığı zaman üzülüyor ve ağlıyor. Niye böyle yapıyor ya Cibril? Kendisinden sonra neslinden gelenlerden, zürriyetinden ölenlerin ruhları Adem Aleyhisselam'a arz olunur. İmanla ölenlerin ki sağdan verilir, sevinir ve memnun olur. Allah korusun imansız ölenleri ki ise soldan verilir, üzülür ve ağlar Ya Resulallah. Karşılaştılar, selam verdi Aleyhisselatü Vesselam. Bu baban senin atan e, Ya Resulallah selam ver ona. Aleyhisselatü Vesselam'ı görünce salih evladım Hoş geldin. Miracın mübarek olsun. Kendisini tebrik etti. Kısa bir mülakat. İkinci kat semada Hazreti İsa ve Hazreti Yahya Aleyhisselam değerli kardeşlerim Peygamberimize karşılaştılar. Miracını tebrik ettiler. Üçüncü kat semada Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Dördüncü kat semada Hazreti İdris Aleyhisselam. Beşinci kat semada Harun Aleyhisselam. Altıncı kat semada Musa Aleyhisselam ve yedinci kat semada. Halilullah İbrahim aleyhisselam. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in atası ve babası, büyük dedesi öyle diyebiliriz İbrahim aleyhisselam. O o meşhur İbrahim aleyhisselam. Onunla karşılaştılar. Böyle diyor, Beytül Mamurun e, duvarına sırtını vermiş. E, meleklerin kâbesi biliyorsunuz. Tam bizim kâbemizin üzerinde Meleklerin kâbesi var. Rasulullah o gün diyor, Melekleri tavaf ederlerken gördüm. Günde yetmiş bin melek ziyaret eder Beytül Mamur'u. Artık kıyamete kadar sonsuz dek o meleğe bir daha sıra girmez. Sıra gelmez. Ezelden ebede böyle bir akış. Artık meleklerin sayısını siz düşününüz. Sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri ile orada karşılaştılar. Miracını biliyorsunuz tebrik ettiler. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki işte peygamberleri Musa Aleyhisselam şuna benziyordu, İsa Aleyhisselam şu haldeydi, peygamberleri tarif ediyorlar. Hani bir tabir var ya, beni görün onu görmeyin, içinizde ceddim atam İbrahim'e en çok benzeyeniniz benim, aynen benim yaratılışımdaydı. Buyuruyor Aleyhisselatü Aleyhisselam efendim Hazretleri. Oradan sonra biliyorsunuz değerli kardeşlerim, kısaca arz ediyorum dediğim gibi, kaç defa tekrar ettim belki ama mecburum bunu söylemeye. Çünkü söylemek istediğim birçok şeyleri söyleyemeden geçiyorum maalesef zaman darlığından dolayı, gözüm de saatte. Sonra artık oradan da geçildi, oradan da geçildi. O geceden bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla... İbrahim Aleyhisselam'ın bir hatırası var biliyorsunuz. Selam söylüyor bize. Biz de diyoruz ki selamın başımızın üzerine ey İbrahim Aleyhisselam. Ve aleyke selam ve rahmetullahi teala ve barakatuhu. Ümmetine benden selam söyle. Cennetin toprağı çok mümbit. Ekim dikimi de çok kolay, dümdüz bir arazi. Ve de oranın ziraati Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekberdir. Bugünlerde çokça okuyalım inşallah urahman. Miraç gecesinin hatırasıdır. İbrahim aleyhisselam selamla birlikte bize bu hatırayı gönderiyor değerli kardeşlerim. Yani cennetin toprağının ekimi ve dikimi Allah'ı zikretmektir. Kur'an-ı Kerim okumak da öyle. Salatu selam da öyle. Sübhanallah demek, elhamdülillah demek, allahu ekber demek. Zaman zaman işte Mesela söyledik. La ilahe illallahü ahdahu la şerikele. Sonuna kadar. Sübhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe Illallah, Allahu akbar. Sonuna kadar. Bunlar bunlar çok güzel şeyler. Bu gecelerde mübarek üç aylar diyoruz ya. Bugünlerde çoğaltabildiğimiz kadar bunları çoğaltalım inşallah. Bilhassa kandil gecelerinde değerli kardeşlerim. Sidreyi i geldik diyor aleyhissalatü vesselam ondan sonra. Sidreyi i biliyorsunuz. Cebrail aleyhisselamın e, makamı. Makar'ı veya Diyelim ki Cebrail Aleyhisselam'ın oturduğu yer, sarayının ve köşkünün olduğu yer. Tabi ben bunları, bunları ben ilave ediyorum. Böyle bir şey yok kitaplarımızda. Efendim onun makamı orada, Sidre-i Münteha'da. Resulullah buyuruyorlar ki, oradan dört nehirin çıktığını gördüm. Ve, ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri orada altı yüz kanadıyla Cebrail'i heyeti aslıyesiyle, yaratılış haliyle gördüm muhteşem diyor. Hani zaman zaman gördü Ali Aleyhisselam ilk vahyi getirdiğinde de öyle görmüştü ya değerli kardeşlerim. Ve de bayağı biraz ürpermiş hani Ali Aleyhisselam. Artık bu defa öyle olmadı. Sidrey mütehadi 600 kanadıyla diyor Cebrail'i asli haliyle, Cenabı Hakk'ın yarattığı haliyle gördüm. Sidrey Münteha'dan sonrası değişik bir alem. Dile gelmez. Anlatılamaz bir alem. Süleyman Çelebi çok tatlı olarak bu hali ifade ediyor. Kim ne halidir ne mali olma hal. Aklı fikretmez o hali fehemu hal. sidre müntehadan sonrası diyor ne hali ne mali ne boş ne de dolu. Peki nasıl? Ben anlayamıyorum. Size de anlatamıyorum. Anlatamıyorum. Ne boş ne de dolu olmayan bir mekan. Nasıl bir şey? La hala ve la melâ derler eskiler. Ne boş ne dolu. Ne var? İlahi nur var diyeceğiz herhalde değerli kardeşlerim. Başka bir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhaleler ilerledikçe böyle heyecanlanıyor. Rabbimizin huzuruna çıkacak. Yani orası bir zaman, bir mekan. Bir, hayır hayır bunlarla alakası yok. Artık orası bir sınır. Ondan sonra zamansızlık ve mekansızlık alemi. Artık oradan sonra dünya, atmosfer, efendim uzay cisimleri, şunlar bunlar veya zaman, saat, dakika, saniye yok. Öyle öyle. Öyle şeyler yok artık ondan sonra. Sede-i sonra öyle şeyler yok. Onun için Ziya Paşa'nın dediğini diyoruz ve de aczimizi itiraf ediyoruz, oturuyoruz. İdraki meali bu kadar akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez diyor. Anlayamıyoruz. Dediğim ya Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme cennette sorarız inşallah. Aleyhisselatü vesselamın anlattığı kadar ancak anlayabiliriz. Yürüsene ya cibril, ne duruyorsun? Side-i müntehaya gelinmiş, son çizgiye gelmiş Ebrail Aleyhisselam. Yürüsene ya cibril, ne duruyorsun? Bir an evvel Rabbimin huzuruna çıkmak istiyorum. Levdenevtu unmuleten lehteraktu ya Resulallah. Bir parmak sınırımı geçersem ya Resulallah, bir parmak, diğer bir rivayete levdenevtu <gülüyor> hatuveten, bir adım sınırımı geçersem, ilahi aşk, ilahi nur beni yakar, mahveder ya Resulallah. Lehtarak diyor Resulullah. Yanarım. Mahvolurum ya Resulullah. Cenab-ı Hak Hazretlerinin lütfuyla. Refref ref denilen manevi manevi bir binitle veya bir vasıta ile aleyhissalatu Vesselam Efendimiz Hazretleri ondan sonraki hale kendisini bırakıyor. Biz inanıyoruz ki bu hatıra bu hadise Miraç hadisesi Resulullah'ın mübarek vücuduyla yani ruh maal ceset olmuştur. Kimileri iddia ediyorlar ki işte Resulullah bunu rüyada gördü. Olsun. Öyle veya böyle. Cenab-ı Hak gazetelerinin lütufları, Resulullah'ın gördüğü başka rüyalar yok mu? Peygamberlerin rüyalarında da vahiy gelmiyor mu? Rüyayı sadıka demiyor muyuz onlara? Veya başka peygamberlerin rüyaları yok mu? Kur'an-ı Kerim'de rüyalara işaret yok mu? Şöyle veya böyle Allah'ın Resulü, müminlerin de seyyidi, lideri, efendisi, peygamberi her şeyi, Cenab-ı Muhammed Mustafa bu bu neşeye, bu bu nimete mazhar olmuşlardı o gece. Ondan sonra 90.000 bin kelam diyor Süleyman Çelebi. Artık nasıl bir kayıt, nasıl bir kaynak? 90 bin kelam. Alemlerin Yüce Rabbinin huzuruna çıktığı zaman İsa ve Efendimiz Hazretleri böyle selam verdiler biliyorsunuz. Taḥyiyatüllâhi ve salawatü ve tayyibat. Bütün tahiyyeler, bütün selamlar, bütün güzel temenniler ve duygular salavat, Güzel temenniler, güzel duygular, bütün bütün güzel söylenmiş sözler. Yani bütün düşünce ve duygular ve tayyibat. Et tahiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Rabbimiz öyle ilham buyurdular ve de Rabbimizi böyle selamladılar. Namazda okuyoruz ya tahiyyatta. tahiyyatta. Hep, hep Miraç gecesinde söylüyoruz işte miracın bize hatırasıdır. Biz de sanki miraç edelim diye ve selam Efendimiz Hazretleri namazda bize tahiyyatı okutuyor. Resulullah öyle emrediyorlar. Biz de daha doğrusu Rabbimiz öyle arz ediyorlar. Bütün selamlar, bütün güzel temenniler, bütün salavat, bütün güzel duygular, bütün güzel düşünceler, bütün güzel sözler, bütün ikramlar, bütün ihsanlar yani aklınıza güzellik adına, ikram adına ne geliyorsa bütün bütün güzel hayaller öyle diyeyim. Et ve ve Rabbimize böyle selam veriyor Aleyhisselatü Vesselam. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ey Peygamber Ezişah, ey yüce Peygamber Allah'ın rahmet ve bereketi ve selamı senin de üzerine olsun. Rabbimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretlerine böyle cevap vermişler. Bakınız önce Aleyhisselatü Vesselam selam veriyorlar. Sonra sonra Rabbimiz cevap veriyorlar. Usul böyledir selamda da zaten. Küçük büyüğe, az çoğa, genç ihtiyara efendim, e, böyle böyle selam verilir. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve barakatuhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine şöyle işi toparlıyor ve tamamlıyorlar. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Allah'ın selamı bizim ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Bu güzel selamlaşmayı, bu güzel karşılığı duyan melekler, hep bir ağızdan buna müşahit olan, bunu müşahede eden melekler "Eşhedu en la ilahe illallah ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu" diye kelime-i şehadet getirdiler. Biz de Miraç gecesinin hatırası olarak tahiyyatı, et-tahiyyatu namazlarımızda okuyoruz değerli kardeşlerim. Büyüklerden bir zata bir delikanlı demiş ki efendim ne olur bana dua edin. Evladım salihlerden ol bütün inananlar sana namazlarında dua etsinler diye cevap vermiş. Ne güzel değil mi? Esselamu aleyna. Bunu bütün müminler okuyorlar. Ve ala salihin, Allah'ın salih kullarının da üzerine olsun. Değerli kardeşlerim zamanım çok daraldı. Sohbeti bitirmek mecburiyetindeyim maalesef. Rabbim gönlümüze bereket ihsan etsin. Hani Süleyman Çelebi diyor ki, ''Sen ki mirac eyleyip ettin niyaz, ümmetin miracın kıldın namaz.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gün gelirken bizlere hatıralar getirdi cennetleri gezdi, cehennemleri gezdi. Uzun hadisi şerifler var değerli kardeşlerim. Hadis kitaplarımızda sağlam kaynaklarımızda. Hani giderken <gülüyor> yolda hiçbir şeyle hemen hemen ilgilenmedi aleyhissalatü vesselam. Zaruri olan şeylere karşılaşmalarla, selamlaşmalar onun dışında cennetler, cehennemler başka hiçbir şeyle ilgilenmedi. Hiçbir şeyi gözü görmedi Resulullah'ın. Ayet-i kerimede de Necm suresinin baş tarafında kardeşlerime tavsiye ediyorum bir okuyun zoranın mealini manıva necmi iza hawa ma dall sahibikum ve ma geliyor mazag el basaru ve ma göz başka hiçbir tarafa bakmadı hiçbir tarafa kaymadı Allah'ın huzuruna ama dönüşte cennetler gezildi cehennemler gezildi bazı enteresan hatıraları var alei sallahu aleyhi inşallah bir sohbetimizde belki gelecek haftaki sohbetimizde imkan bulursak onları anlatmaya çalışalım çünkü bizim için nasihatler var ibretler var bilhassa cehennemliklerin halinde ibretler var Sonra sonra Aleyhisselatü Vesselam gelirken bize hatıralar getirdi değerli kardeşlerim. Birincisi, Amener Resulü. Bakara Suresinin son iki ayeti kerimesi. O gün Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam o iki ayeti kerimeyi arada aracı olmadan, vasıta olmadan, Cebrail Aleyhisselam olmadan direkt olarak Cenab-ı Hak aldılar. Vahyin çeşitlerinden biri de budur. İkincisi, beş vakit namaz. Beş vakit namaz, miraç gecesinin hatırası. Ya e hocalarımız diyorlar ki, kimiler diyorlar ki ya olmaz böyle bir şey işte önce elli vakit. Yahu niye öyle söylüyorsunuz? Niye öyle söylüyorsunuz diyorum ben de hoca kardeşlerime. Hadis kitaplarımızda olan hadistir diye bize nakledilen ve de sahidir denilen bir rivayet bizim aklımıza ister uyusun ister uyumasın. Bizim aklımız onu isterse tartsın, dilerse tartmasın. Hadis kitaplarında var mı? Benim şahsi görüşümden çok daha güçlüdür, kuvvetlidir o. Bence diyeceğimize, işte İmam-ı Tirmizi böyle söylemiş, İbni Maci'de bu var, Ebu Davud'da var, hele Buhari ve Müslimde bu var demek daha güzel değil mi? Bunlar hadis kitaplarımızda aktarılan şeyler değerli kardeşlerim. Elli vakit Rabbimiz emrediyor. Musa Aleyhisselam diyor ki, Rabbine iltica et. Ümmetin kılamazlar. Ben bu insanları dinledim. Denedim, tecrübe ettim, kılamadılar. Bu kadar, bu kadar ağırına efendim şey demezler, takat getiremezler. Resulullah iltica ediyor, 40'a iniyor, 30'a iniyor, 20'ye böyle tekrar, tekrar Musa her birinde tavsiyeler ediyor, nihayet 5 vakte kadar. Musa bunu da kılamayanlar olabilir. Nitekim hayat gösteriyor, kılmıyorlar, kılamıyorlar. Ben Müslümanım diyorlar. Nasıl Müslümanlık ben anlayamıyorum, namaz kılmıyorlar göz göre göre, namaz geçiriyorlar. Musa Aleyhisselam'ın dediği çıkıyor değerli kardeşlerim. Resulullah buyuruyorlar ki artık haya ediyorum Rabbimden, haya ediyorum. Rabbimiz de buyuruyorlar ki, beş vakit namazı İslam'ın şartı olarak emrettim. Yani buna benzer bir ifadeyle. Beş vakit namaz emrolunuyor. Efendim, inne salate kânet alel mü'minine kitâben mevkûta, Ayet-i Kerime, namazın farziyetine delalet eden Ayet-i Kerime değerli kardeşlerim. Sonra beş vakit kılan Rabbimiz elli vaktin ecrini veriyor, ihsan ediyor. Ve de namaz bizim miracımız oluyor. Bizim miracımız oluyor. Yani biz secdeye kapandığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl mirac etmişti, miraca nasıl yükselmiş oruç etmişti. Biz de ona benzer bir neşe ile secdede Rabbimizle Allah'ımızla beraber oluyoruz. Onun için namazı çoğaltın, namazı çoğaltın, secdeyi çoğaltın tavsiye ediyoruz. Değil mi efendim? Sonra... Allah'u Zülcelal Hazretlerine şirk koşmadan ölenlerin bağışlanarak cennete gireceklerini de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri bu gecede getirdiler. Birkaç dakikam kaldı. Meselenin kalanını özetlemem lazım değerli kardeşlerim. Aleyhisselatü Vesselam geldi. Önce Ümmühani'yi anlattı. Ve dedi gideceğim bunu Mekkelilere anlatacağım. Ümmühani'yi tuttu. Ne olur gitme dedi. İbni İshak e, İbn Heşam İbn İshak diyorum. İbn İshak böyle anlatıyor. Ne olur gitme. Seni inkar ederler. Zaten rahatsız ediyorlar seni. Ne olur hayır söyleyeceğim gitti. Topladı onları. Tamam mı efendim? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri. İşte ben bugün bir gecede Mekke'den Kudüs'e gittim. Oradan semalara yükseldim. Rabbimle görüştüm. Peygamberlerin ruhlarıyla görüştüm. Cennetleri gezdim. Cehennemleri gezdim. Ve geceleyin tekrar. Dediler. Hani bugün olsa füzeyle mi gittin geldin diye soracaklar belki. Bilmiyorum basit bir ifade olmadı inşallah değerli kardeşlerim ama o günün dünyasında en en süratli vasıta işte deve veya attır. Başkası yok. Bütün bunlar bir gecede oldu öyle mi? Sadece Kudüs bir aylık yol belki. Evet. İnanmıyoruz dediler. İnanmıyoruz. Peki dediler sadece şunu anlatmama müsaade edin. Ee, peki dediler bilenlerden bazıları. Resulullah o güne kadar hiç Kudüs'e gitmemişti. Biliyordu herkes. Mekkeli müşrikler biliyorlardı. Tamam mı efendim? Ebu Cehiller, Velid ibn-i Muğiralar, Utbeler, Şeybeler hepsi onlar hepsi biliyorlardı. Madem ki Kudüs'e gittin, Mescid-i Aksa'yı gördüğünü, o civarda namaz kıldığını söylüyorsun. Bize Mescid-i Aksa'yı anlat bakalım ya Muhammed dediler. Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz Hazretleri. Kitapların kaydına göre buyuruyorlar ki, ben miraca gittim geldim. Mescid-i Aksa'nın kapısına, penceresine, duvarına, sütununa bakmadım ki. Dikkat etmedik ki, etmedim ki. Yani biz de öyle değil mi? Dikkat etmeyiz ki değerli kardeşlerim. Yani geçiyoruz bir yerden, şöyle bir bakarız. Hele hele Resulullah miraca gidiyor artık düşünebiliyor musunuz? Biraz evvel söyledim ayet-i kerimede. Göz bir başka tarafa bakmadı buyuruyor Rabbimiz. Bir anda çok sıkıldı Aleyhisselatü Vesselam. Mekkeli müşriklere ne cevap verecek? Bir anda çok sıkıldı ama Cebrail Aleyhisselam anında Allah'ın Resulü'nün imdadına yetiştiler Anadolu tabiriyle. Ya Resulallah karşınızda, karşınızda Mescid-i Aksa var bakın ve anlatın. Hecr'de durdum diyor. Kabe-i hemen yanında hecr İsmail'de. Ne istiyorsanız sorun. Kapısı şöyle, pencereleri böyle, sütunları böyle, taşları böyle, kubbesi böyle veya işte çatısı şöyle anlattım. Velid ibn-i Muhire amma sihirbazmışsın ya Muhammed dedi ve helak oldu değerli kardeşlerim. İnanmadılar inanmadılar. İşte Ebubekir radıyallahu anh efendimiz Hazretlerinin sıddık oluşu o gece. İmkanı qalehu felekat sadık. Sonra ben anlatayım inşallah. rahman. Hazreti Ebubekir efendimiz yolculuktaymış. E, hemen koşturuyorlar ona. Görüyor musun e, peygamberin Muhammed'in ne anlatıyor senin efendin o? Ne anlatıyor? İşte bir gecede böyle olmuş, böyle olmuş. Bütün bunları sizin söylediklerinizi benim efendim Muhammed'im mi anlatıyor? Seyyidim Muhammed'im mi anlatıyor? Evet o söylüyor. Olacak şey mi bu? İn كَانَ قَالَهُ فَلَقَدْ صَدَقُ O söylemişse doğru söylemiştir. Ya Rabbi bize Ebu Bekir'in imanından neşeler nasip et Allah. Ondan sonra Ebu Bekir radıyallahu anh Femsi bir rivayete göre Sıddık denilmeye başlamış. Değerli kardeşlerim değişik hatıralar var. İnşallah sonra bir anlatayım. Resulullah inkar ettiler tabii işte. Yolda şu kervanları gördüm, şunları gördüm, şu develerden su içtim, develerini kaybetmişlerdi. Hep hep enteresan şeyler anlattılar. Hepsi olduğu gibi çıktı. Ama inanan inandı, inanmayan inanmadı. Bugün de öyle. Geçmişte öyleydi. Bundan sonra da öyle olacak değerli kardeşlerim. Rabbim bize imanımıza sahip çıkmayı nasip etsin inşallah rahman. O geceyi beraberce ihya etmeye çalışalım. Kur'an okuyalım. Resulullah'a bolca salatu selam okuyalım. Önümüzdeki işte pazar pazartesiye bağlayan gece Miraç gecesi. O gün camilerimize gidelim değerli kardeşlerim. bazılarımızı dinleyelim ve bolca salatu selam okuyalım. Bir de ilmihal kitaplarımızı aslında tarif edecektim ama zamanım çok daraldı. Kardeşlerim de zamanlarını almayayım ellerinden. Bir de tesbih namazı kılalım inşallah. İlmihal kitaplarımızın hemen hepsinde var. Geçende de söylemiştim. Böyle mübarek günlerdeyiz. Ramazan'a doğru gidiyoruz. Regaibi geçirdik. İşte Recep-i Şerif hemen geldi. Arkasından berat sonra Ramazan. Allahu bariklene fi recebe ve şaban ve vellina Ramazan. Ya Rabbi Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi sağlıkla sıhhatle Ramazan'a ulaştır diye dua ediyoruz. Ben Beni, beni dinleyen bütün kardeşlerimin Miraç kandillerini... Onların, sizlerin şahsınızda bütün din kardeşlerimin miraç kandillerini tebrik ediyorum. Kandiliniz mübarek olsun efendim. Kandiliniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak Hazretleri her gecemizi kandil gecesi gibi ihya etmeyi bize nasip etsin. Nice miraçlara, nice kandillere sağlıkla, sıhhatle ve afiyetle kavuşmayı nasip etsin bizi miraç neşeleri içerisinde huzuruna çeksin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Tekrar kandiliniz şimdiden mübarek olsun diyorum. Hayırlı geceler efendim. Müzik